Sonra bir fakir insana değil fani ve muvakkat bir tarlayı, bir haneyi, belki koca kainatı ve dünya kadar bir mülkü bâkîyi kazandıran ve bir fani adama ebedî bir hayatın levazımatını bulduran ve ecelin dar ağacını bekleyen bir biçareyi idam-ı ebedîden kurtaran ve saadet-i sermediyenin hazinesini açan en kıymetli sermayeyi insaniyenin iman olduğunu bilen mezkür misafir ve hayat yolcusu, kendi nefsine dedi ki, haydi ileri, imanın hadsiz mertebelerinden bir mertebe daha kazanmak için, kainatın heyet-i mecmuasına müracaat edip, o da ne diyor, dinlemeliyiz, erkânından ve eczasından aldığımız dersleri tekmil ve tenvir etmeliyiz diye, Kur'an'dan aldığı geniş ve ihatalı bir dürbün ile baktı, gördü. Bu kainat o kadar manidar ve muntazamdır ki mücessem bir kitabın sübhani ve cismani bir Kur'an-ı Rabbani ve müzeyyen bir saray-ı semadani ve muntazam bir şehir-i rahmani suretinde görünüyor. O kitabın bütün sureleri, ayetleri ve kelimatları, hatta harfleri ve babları ve fasılları ve sayfaları ve satırları umumunun her vakit manidarane mahvu ispatları ve hakimane tahrir ve tahvilleri icma ile bir alimi küllişeyin ve bir kadiri küllişeyin ve bir musanifin her şeyde her şeyi gören ve her şeyin her şeyiyle münasebetini bilen riayet eden bir nakkaş-ı zülcelalin ve bir kâtib zülkemalin vücudunu ve mevcudiyetini bil ifade ettikleri gibi. Bütün erkân ve enva ile ve za ve cüziyat ile ve sekeneleri ve müştemilaatiyle ve varidat ve masarifat ile ve onlarda maslahatkaraane tebdilleriyle ve Hikmet berverane tecditleriyle, ittifak, hatsiz bir kudret ve nihayetsiz bir hikmetle iş gören Ali bir ustanın ve misilsiz bir saniyen mevcudiyetini ve vahdetini bildiriyorlar. Ve kainatın azametine münasip iki büyük ve geniş hakikatın şahadetleri kainatın bu büyük şahadetini ispat ediyorlar. Birinci hakikat, usulü din ve ilmi kelamın dahi ulemasının ve hükmayı İslamiyenin gördükleri ve hatsiz bürhanlarla ispat ettikleri hudus ve imkan hakikatlarıdır. Onlar demişler ki, madem alemde ve her şeyde tegayür ve tebeddül var. Elbette fani'dir, hadistir, kadim olamaz. Madem hadistir, elbette onu ihdas eden bir sani var. Ve madem her şeyin zatında vücudu ve ademi bir sebep bulunmazsa müsavidir, elbette vacip ve ezeli olamaz. Ve madem muhal ve batıl olan devir ve teselsül ile birbirini icat etmek mümkün olmadığı kat'î bürhanlarla ispat edilmiş Elbette öyle bir vacibül vücudun mevcudiyeti lazımdır ki naziri mümteni misli muhal ve bütün mahadası mümkün ve ma'sivası mahluku olacak. Evet hudûs hakikati kainatı istila etmiş, çoğunu göz görüyor, diğer kısmını akıl görüyor. Çünkü gözümüzün önünde her sene güz mevsiminde öyle bir âlem vefat eder ki her birisinin hatsiz efradı bulunan ve her birizi hayat bir kainat hükmünde olan yüz bin nevi nebatat ve küçücük hayvanat, o alem ile beraber vefat ederler. Fakat o kadar intizam ile bir vefattır ki, Haşir ve neşirlerine medar olan ve rahmet ve hikmetin mucizeleri, Kudret ve ilmin harikaları bulunan çekirdekleri ve tohumları ve yumurtacıkları baharda yerlerinde bırakıp defteri amallerini ve gördükleri vazifelerin programlarını onların ellerine vererek Hafiz-i Zülcelal'in himayesi altında hikmetine emanet eder. Sonra vefat ederler ve bahar mevsiminde Haşr-ı Azam'ın yüzbin misali ve numune ve delilleri hükmünde olarak o vefat eden ağaçlar ve kökler ve bir kısım hayvancıklar, aynen ihya ve diriliyorlar ve bir kısmının dahi kendi yerlerinde emsalleri ve aynen onlara benzeyenleri icat ve ihya olunuyor ve geçen baharın mevcudatı işledikleri amellerin ve vazifelerin sayfelerini ilanat gibi neşredip vayda suhufun nüshurat ayetinin bir misalini gösteriyorlar hem heyeti mecmuaciyetinde her güzde ve her baharda büyük bir alem vefat eder ve taze bir alem vücuda gelir. Ve o vefat ve hudus, o kadar muntazam cereyan ediyor ve o vefat ve hudusta gayet intizam ve mizanla o kadar nebilerin fiyatları ve hudusları oluyor ki, Güya dünya öyle bir misafirhanedir ki zihayat kainatlar ona misafir olurlar ve seyyah alemler ve seyyar dünyalar ona gelirler vazifelerini görürler giderler İşte bu dünyada böyle hayatlar dünyaları ve vazifedar kainatları kemali ilim ve hikmet ve mizanla ve müvazene ve intizam ve nizamla ihtiz ve icad edip Rabbani maksatlarda ve ilahi gayelerde ve rahmani hizmetlerde kadirane istimal ve rahymane istihdam eden bir zatı ı zulcelal'in vücub vücudu ve hadsiz kudreti ve nihayetsiz hikmeti bilbedâhe güneş gibi akıllara görünüyor. Hudûs mesailini Risale-i Nûra ve Muhakkik-i Kelamiyenin kitaplarına havale ile o bahsi kapıyoruz. Amma imkân ciheti ise o da kainatı istila ve ihata etmiş. Çünkü görüyoruz ki her şey külli ve cüz'i bulunsun. Büyük ve küçük olsun. Arştan ferşe, zerrattan seyyarata kadar her mevcut mahsus bir zat ve muayyen bir suret ve mümtaz bir şahsiyet ve has sıfatlar ve hikmetli keyfiyetler ve maslahatlı cihazlar ile dünyaya gönderiliyor. Halbuki o mahsus zata ve o mahiyete Hadsiz imkanat içinde o hususiyeti vermek, hem suretler adedince imkanlar ve ihtimaller içinde o kışlığı ve farikalığı ve münasip o muayyen sureti giydirmek, hem hem cinsinden olan eşhasın miktarınca imkanlar içinde çalkanan o mevcuda o layık şahsiyeti imtiyazla tahsis etmek hem sıfatların nevileri ve mertebeleri sayısınca imkanlar ve ihtimaller içinde, şekilsiz ve mütereddit bulunan o masnu'a, o has ve muvafık maslahatlı sıfatları yerleştirmek, hem hadsiz yollar ve tarzlarda bulunması mümkün olması noktasında, hadsiz imkanat ve ihtimalat içinde, mütehayyir, sergerdan, hedefsiz o mahlûka, o hikmetli keyfiyetleri ve inayetli cihazları takmak ve teçhiz etmek. Elbette külli ve cüzi bütün mümkinat adedince ve her mümkünin mezkür mahiyet ve hübiyet, heyet ve suret, sıfat ve vaziyetinin imkanatı adedince tahsis edici, tercih edici, tayin edici, ihdas edici bir vacibül vücudun vücubu vücuduna ve hatsiz kudretine ve nihayetsiz hikmetine ve hiçbir şey ve hiçbir şeyin ondan gizlenmediğine ve hiçbir şey ona ağır gelmediğine. Ve en büyük bir şey en küçük bir şey gibi ona kolay geldiğine ve bir baharı bir ağaç kadar ve bir ağacı bir çekirdek kadar suhutle icat edebildiğine işaretler ve delaletler ve şehadetler. imkan hakikatinden çıkıp, kainatın bu büyük şehadetinin bir kanadını teşkil ederler. Kainatın şehadetini her iki kanadı, ve iki hakikatiyle Risale-i Nur edzaları ve bir asla yirmi ikinci ve otuz ikinci sözler ve yirminci ve otuz üçüncü mektuplar tamamiyle ispat ve izah ettiklerinden onlara havale ederek bu pek uzun kıssayı kısa kestik. Kainatın heyeti mecmuasından gelen büyük ve külli şahadetin ikinci kanadını ispat eden ikinci hakikat. Bu mütemadiyen çalkanan inkılaplar ve tahavvülatlar içinde vücudunu ve hizmetini ve zihayat ise hayatını muhafazaya ve vazifesini yerine getirmeye çalışan mahlukatta, kuvvetlerinin bütün bütün haricinde bir teavün hakikati görünüyor. Mesela, unsurları zihayatın imdadına, hususan bulutları nebatatın mededine ve nebatatı dahi hayvanatın yardımına ve hayvanat ise, insanların muavenetine ve memelerin kevser gibi sütleri, yavruların beslenmelerine ve zihayatların iktidarları haricindeki pek çok hacetleri ve erzakları, umulmadık yerlerden onların ellerine verilmesi, Hatta zerrat-ı dahi hücrerat-ı bedeniye'nin tamirine koşmaları gibi teshiri i Rabbani ile ve istihdam-ı rahmani ile hakikati teavünün pek çok misalleri doğrudan doğruya bütün kainatı bir saray gibi idare eden bir Rabbul Alemin'in umumi ve rahimane rububiyetini gösteriyorlar. Evet, camit ve şuursuz ve şefkatsiz olan ve birbirine şu şuurdarane vaziyet gösteren muavenetçiler elbette gayet rahîm ve hakîm bir rabb üz kuvvetiyle, rahmetiyle, emriyle yardıma koşturuluyorlar. İşte kainatta cari olan teavün-ü umumi, seyyarattan tazi hayatın, ağza ve cihazat ve zerrât-ı bedeniyesine kadar Kemali intizamla cereyan eden muvazene-i ve muhafaza-i şamile ve semavatın yaldızlı yüzünden ve zeminin zinetli yüzünden, ta çiçeklerin süslü yüzlerine kadar kalem gezdiren tezyin ve kehkeşandan ve manzume-i şemsiyeden, ta mısır ve nar gibi meyvelere kadar hükmeden tanzim ve güneş ve kamerden ve unsurlardan ve bulutlardan, ta bal arılarına kadar memuriyet veren tavzif gibi, pek büyük hakikatların, büyüklüklerin ispetindeki şehadetleri, kainatın şehadetinin ikinci kanadını ispat ve teşkil ederler. Madem Risale-i Nur bu büyük şehadeti ispat ve izah etmiş, biz burada bu kısacık işaretle iktifa ederiz. İşte dünya seyyahının kainattan aldığı dersi imaniye kısa bir işaret olarak birinci makamın on sekizinci mertebesinde böyle: La ilaha illallahul Vacibul bujudil mumtaniu naziiruhul mukinu kullu ma sibaul wajidul ahdul ladi dala ala wujub wujudhi fi vahdetihi hadhi lkaenatul kitabul kibir المجسم والقرآن الجسماني المعظم والقصر المزين المنظم والبلد المحتشم المنتظم بإجماع سوره وآياته وكلماته وحروفه وأبوابه وفصوله وصحفه وسطوره واتفاق أركانه وأنواعه وأجزائه وجزئياته وسكنته ومشتملاته ووارداته ومصارفه بشهادة عظمة إحاطة حقيقة الحدوث والتغير والإمكان بإجماع جميع علماء علم الكلام وبشهادة حقيقة تبديل صورته ومشتملاته بالحكمة والانتظام وتجديد حروفه وكلماته بالنظام والميزان. وبشهادة عظمة إحاطة حقيقة التعاون والتجاوب والتساند والتداخل والمبازنة والمحافظة في موجوداته بالمشاهدة والعيان دني المشتر